Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin hazırladığı, açık mimar, desteğiyle hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Sevgili Cenk. Merhaba İpek Aklınar, hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün çok sevdiğimiz bir dostumuz var. Evet, Bilge Kalfa bizlerle beraber. Merhaba Bilge. Merhaba diyeyim ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii aslında Bilge'yi biz çok iyi tanıyoruz ama, sevgili dinleyiciler muhtemelen Peti Something üzerinden tanıyorlardır. Bugün... E Mimarlığın dışına çıkıp farklı farklı eksenler açan, e, olağanüstü bir macera yaşayan e, genç arkadaşımızla bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ondan önce duyurlar var mı diye. Ben size pası atmıştım kayda girmeden önce o yüzden <gülüyor> buyurun siz. <gülüyor> ben hala AKM'de. Üzerine olan modernin icrası sergisinin bir kere daha altını çizelim. Hem paralel etkinlikler devam ediyor her hafta söyleşiler. Hem de sergi olarak değil bir arşiv çalışması, didiklemesi ve özellikle bugün Taksim'de olanlar üzerinden manifestal bir duruşu olduğunu ve her şeyi gündeme taşıması açısından öneminin altını çiziyorum. Bitmeden görün. İkincisi de tabii ki Biennale. Rum okulu ve İstanbul Modern'de devam Aralığın ediyor. Aralığın kaçında bitiyordu Biennale? 14 mi? 16 mı? 14 gibi bir şey muhtemelen. Hı, Çünkü 11'i de olabilir. Peki bakarız. Evet yani <gülüyor> hala bir ayımız var. Hı -hı. Çok problem değil. Bilge bizle beraber. Bilge Kalfa artık yeni bir mezun değil değil mi? Öyle anlatlamaz herhalde. Evet altı yıl oldu çünkü. <gülüyor> altı yıl mı oldu? Evet. Bence hmm, hala oldu. yeni mezun anlamına girebilir. <gülüyor> Bilge ile biraz onun yaptıkları üzerinden yola çıkıp aslında bu mezun olduktan sonra mimarlık kariyerinin biçimlendirilmesi üstüne falan dolaylı olarak konuşmuş olacağız galiba. Tabii benim de dönem arkadaşım ve bizim keyifli grubumuzun e, muhabbet taşı diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ve tabii benim e, benim için en özel sınıflardan biri. Hı hı. E, çok eğlendiğimiz stüdyoyu hep ve eğitim ortamını oyun alanına e, sizler sayesinde çeviriyorduk ve çok ürün verdiğimizi düşünüyorum. Çok detay anlatmayalım ama. <gülüyor> çok vermeyeyim. Ben bir tek şunu anlatabilir miyim? Bir özelinde. İznim buyrun, var mı? <gülüyor> e, proje veya herhangi bir şeyi görüşmek için ...bilgi o kadar yoğundu ki mimarlık eğitimini aslında e, çok boyutlandırdığını düşünüyorum değil mi? Danslar, tiyatrolar, evet. başka bir sürü şey ajandasında boş yer olmazdı ve biz hiç randevulaşamazdık ve proje <gülüyor> için ekstra bir gün hiç bulamazdık. Yani şey için iyi olabilir işte belki bu programı e, dinleyecek hala okuyan ya da mimarlık okuyup da daha sonrasını hayal eden biri için... Aslında ya ben de şimdi siz bunu anlatınca hani öğrencilik zamanındaki o bütün yoğunluklarının yanında mezun oluyorsun ne diyorsun falan sonra bambaşka bir yollar o sırada başka şeyleri başlatıyorsun vesaire ve öyle gidiyor yani böyle Aynı. belirgin bir hedefin çerçevesinde değil ama sürekli yeni hedefler yaratarak falan böyle onları biraz konuşacağız herhalde kesin tekrar evet. hoş geldin ne haber <gülüyor> iyiyim bunları böyle söyleyince hani o çok eşli olmak diyeceğim. Böyle <gülüyor> tarif edeceğim. Kendi hayatımdaki durumu. <gülüyor> Eşin bunu biliyor bu, mu? <gülüyor> biliyor maalesef. Ee, yani bana şey gibi geliyor. Yani ben böyle kahve içerken bile yanında başka bir sürü şey içmeye çalışıyorum. Yani bir, bir noktadan sonra ben bunu kabul ettim. Başta aslında bu Biz beni Biz de ekmek durumunda kaldık. <gülüyor> yani çünkü çok zor da bir şeydi benim için. Ee, ...hani her seferinde kendimi şu şekilde yönlendirmeye çalışıyordum. Yani ben bir şey seçeceğim, işte bu mimarlıksa ben onu yapacağım ve başka şeyleri kapatacağım falan. Ee, aslında bunu kabul ettikten sonra yani tek bir şey yapmayı tek başına beceremediğimi kabul ettikten sonra daha kolay oldu bir sürü şey. Ve çok ilginç bir şey. Dün işte bu radyo programında ne konuşacağız gibi. Böyle düşünürken, yolda yürürken bir taraftan hapşurmaya başladım. <gülüyor> ve bir tane simitçi bana dönüp çınar gibi yaşayabilirsin dedi. Ondan sonra böyle bir kendime geldim. Ve böyle şey, o ben zaten böyle ağaçlara böyle inanılmaz tapan bir insanım. Ve o çınar ağacı ne kadar güzel bir ağaç. Ve böyle bir sürü koluyla aslında öyle durabiliyor yani tek başına. Ve o hani bir anda böyle ben deki o durum tabii ki çok böyle şey ukalacı bir şey söylüyorum gibi hissedilmesin ama yani o bir sürü şeyi bir arada böyle e, tutabilmek ve hani götürmek bana eğlence geliyor çünkü hepsi birbiriyle çok ilişkili zaten yani onları ayırmak daha zor benim için ama bu benim için yani bir başkası için tek bir şey odaklanmak daha kolay olabilir. Şeyde bir yeri yani gelmişken söyleyeyim bir kitapta kimin söylediğini hatırlamıyorum bile şey diyordu yani modern hayatın kurduğu çokça iş bölümünün olduğu işte ve verimlik üstüne tariflenen Departman. ve bireylerin çokça profesyonelleştiği hayatların eleştirisini yapan bir adamdı profesyonelleşmek böcekler içindir <gülüyor> evet. diyordu çünkü yani Arılar o büyük ve, o, yani ve ve diğerleri çünkü onlar büyük bir organizma halinde yaşıyorlar ve o organizmanın varlığını sürdürebilmesi için her birinin tekil olan olanı o işte bir yerine getirmesi lazım ama insan Öyle bir organizma değil yani belki hücre bazında düşündüğü zaman tamam öyle ama yani ama kendisi pek çok şeye aslında yetebilen ve aslında yetemeyeceği şeylerin sınırlarını da çoğunlukla kendisi kendine çizen Aynen. bir varlık olduğu için e, yani o kalabalıkların içerisinden bir şeyler üretmek isteği ve coşkusu ve onun nasıl engellendiği zaman onun sıkıntısını falan e, anlayabiliyorum herhalde pek çok kişi de bunu böyle yaşıyordur zaten. Aslında hani o çok boyutlu ve kararsızlık gibi algılanan ve mutlaka bir departman hı hı. seçmek, bir rafın hı hı. olması. Bu böyle başka türlü bir modern, mekanik bir toplumun empoze ettiği bir şey. Hı hı. Hani bilgi aslında bugüne, güncele dair, bugünün kaotik değil mi karmaşık ortamında o bu mu muğlaklıkla başa çıkmanın yolu olarak... Evet, i̇şte. Muğlaklığı kabul etmek. Evet, <gülüyor> aynen. <gülüyor> yani. Aynen. Ve yani, Ama yaptığın hani... işler hiç muğlak değil Bilge. Şimdi biz bu kadar <gülüyor> bu kız da ne yapıyormuş diye tanımayan <gülüyor> ve mimarlık dışı e, dinleyiciler için. Yani biraz galiba böyle her şey mümkün gibi bir, bir şey var içimde hep o hissettiğim. Mesela imkan mekana nasıl başladığımızı düşünüyorum. E, o dönem işte bu koruma kurulu yasası falan çıkmıştı. Tarlabaşı, sulu kule tam yeni gündemdeydi ve... Ee, bu, böyle o yasa direkt hani aklımızda bir yer edinmedi ama çevrede böyle bir sürü şeyi fark etmeye Anımsı başladık. Anısı atmak için evet. hani isimleri söyleyelim Evren Üzer var. Evren Üzer ve Okay Karadaylar'la biz e, işte ben bu şeyin üzerine daha tanışmıyordu Evren ve Okay. E, ikisiyle bir buluştum bir Starbucks'ta ve ben hani bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor diye hissediyorum diye böyle bir konuşmaya başladık ve Neredeyse altı ay hiç kimseye bu konuyu açmadan her pazar bütün gün buna ayırdık ve hani ne yapabiliriz? Yani kamusal alan, kamusal mekan Türkiye'de çok problemli bir halde ve biz bunun üzerine ne yapabiliriz diye böyle amaçsızca düşünmeye başladık. Ee, Serbest sonra, atış. Evet sonra Hakan Tüzün gün ve Şebnem Şoher de eklendi. Onların yani hepimizin bu konuda çok fazla okuyup yazmaya başladık aslında ve birçok atölye düzenlendi ee, bu yani imkan mekanı benim istediğim yöne gitmedi açıkçası. Ben çok daha uygulama odaklı böyle hmm. hemen olsun isteyen bir insanım ama. Aslında ölçe açısından hani çeşitli vesilelerle bizler de Hı -hı. ya jürisinde evet. ya şeretinde değil mi roller aldık. Aslında ölçeyi küçük tutmanız sayesinde çok da mesafe kat edildi hani dışarıdan bakınca. Evet. Ya şey gibi düşünüyorum ben hep bu küçük başlayan şeyler kendi... Etki alanlarını ne kadar Aynen genişletebiliyorlarsa öyle. o kadar etkinler ve o kıymetli zaten. Hani daha fazlası, daha büyüğü ya da ah vah neden şuyu olmadı durumu. Evet, evet. Hani onu başlatanlar ve içinden yürütenler için belki sadece bir değerlendirme Aynen kriteri. Aynen öyle, oluyor yani ben de öyle düşünüyorum. Yani... Çünkü senin için mesela bu yüksek lisans tezinin önemli bir parçası falan haline geldi bir yandan değil evet. mi? Yani onun içerisinde yapılmış olan şeyler. O kıymetli bir yayın mesela. E kitabı çıktı, yapılan atölyelerin evet. e, kitapları yani için yapılan atölyelerde ortaya çıkan projelerin kitapları. Vesaire. Ya bir de bu konu üzerine çalışmak, okumak, mesela Bülent Tanju ile ciddi bir hı hı. E, neredeyse 6 ay görüşme yaptık kendi içimizde hani bu konu üzerine ayrı bir çalışmaydı o bizim için. Hı hı. Ya bunlar e, çok zihin açıcı oldular ve çok benim hayatımı da değiştiren aslında işler oldu. Birçok anlamda bir taraftan da şeyi fark ediyorum yani imkan mekan taş da ortaya çıktıktan sonra belki o yüzden belki de bilmiyorum ama birçok başka öğrenci e, grubu da başka başka işler yapmaya başladılar. Yani biz kendi kendimize kalkıp hiç kimseye sormadan bir şey yapabiliriz gibi Hı -hı. bir anlayış evet. oldu ve o aslında en benim için etkileyici tarafıydı imkan. Bir de o ki. dönemin herhalde şeyi vardı yani bizim dönemimiz değil de bizden... Bizden sonra gelmiş olan 4-5 sene ve bizden önceki 3 sene kadar falan böyle kaynayan, yoğun, sürekli bir şeyler üretmeye çalışan insanlardı bir şekilde yani bireysel olarak ya da grup olarak hatta işte uykusuz. Etkinliklerini başlatmak, okul dışarısında başka şeyleri örgütleyebilmek, imkanın evet. olduğunu falan görünmek Belki bütün bunların olabiliyor olduğu hissini verip bizim aklımızda işte belki de hani evet her şey olabilir ya, her şey yapmak mümkün. Evet. Sadece insana uyandırdı. bakıyor, o Hı -hı. enerjin varsa, aklında da varsa o düş, onu Hı -hı. gerçekleştirebiliyorsun. Evet, ortamı kurabilmeye yetmek önemli. Aynen, evet. bu ortamı birazcık müzikle aralayalım mı? Tamam. Sonra devam edelim. Ne dinliyoruz Bilge? Ee, Velvet Underground'dan ee, ne dinliyorduk? Who loves the sun? <gülüyor> Who loves the sun? Kim sevmez ki? <gülüyor> Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since broke my heart? Who loves the wind? shining who cares what it does since you broke my heart Merhaba, tekrar beraberiz ee, bu keyifli şarkıdan sonra Bilge Kalfa bizlerle beraber İpek da stüdyoda... Ve Güneş'i seviyoruz. <gülüyor> evet, peki e, tabii program hızlıca gidiyor e, süre olarak. E, nelerden devam edelim, nelerden bahsetmek istersin? Belki o British Council ile beraber yapılmış olan... Yani imkan mekandan şey. sonra işte British Council gibi bir e, My projesi gündeme geldi. Çok hızlıca ondan bahsetmek istiyorum. Bu My projesi 5 e, şehirde, Türkiye'de 5 Avrupalı sanatçının e, kamusal mekanda e, sanat yerleştirmeleri yapacakları bir projeydi. Ve ben o proje asistan olarak başlayıp e, mimari koordinatör olarak bitirdim. Hı hı. Hatta bir tane projenin de mimarı oldum. E, çok da keyifliydi. Mark Wallinger'ın e, sinema amnezya projesinin mimarisini yapmış oldum. Ve böyle Mark Wallinger'la tanışmak ve onunla çalışmak muhteşemdi açıkçası. Ya yani Mesela e, bütün... ...bunların yani o imkan mekanda amaçsızca sadece içsel bir yani içgüdüyle alınan yolun karşılığı... ...aslında kamusal alanda çok önemli bir sanat projesinde yer almama neden oldu. Yani hiç böyle bir amaç yokken. Ee, bu böyle benim için etkileyici bir şeydi. Hani şu an öğrencilik Hı -hı. yapan birileri varsa belki, <gülüyor> mimar öğrencileri anlamlı olabilir. Ee, şu aralarda Sertan'la, Sertan Özant... Petit Something diye bir markamız var. Çok bambaşka bir şey aslında bütün bu yaptığım şeylerden gibi algılansa da bence çok, çok da bambaşka değil. Her, hepsinde aslında yakın bakış açıları var. ...Sertan bana göre daha işte tek bir şeyi hı hı. tam anlamıyla <gülüyor> mükemmel yapmaya odaklı bir insan. Nedir o tek şey? Hadi söyle. <gülüyor> o tek şey neyse yani. Hani on, on, Ona ne söylenirse o öyle yapmaya. Ben daha çok böyle o bir, bir sürü şeyi toparlamaya falan çalışıyorum. Tabii o tek şeylerden bazı örnekler bizim önümüzde ve hepimizin sonuna evet. kocaman gülümsemelerle bakıyoruz. Prodüktörümüzü gösterip orada <gülüyor> taciz ediyoruz. Yani Petit Something bizim bebekler ve çocuklar için e, oyuncaklar, kıyafetler ve bir sürü işte hatta en son bir tane çocuk e, parti evi tasarlamaya kadar varan bir eğlencemiz aslında. Yani bir pazar günü evde ben kendime bir şey dikmeye çalışırken Sertan'ın da böyle bir anda oyuncak dikmeye başlamasıyla ortaya <gülüyor> çıkmış. Ve, Sertan bu oyuncaklar çok güzel deyince hani birkaç kişiye hediye ettik ve sonra sipariş almaya başlamamızla böyle bir markaya dönüştü çok. İlginçtir hikayesi. E ama ciddi de emek harcıyoruz. Hala öyle. E çünkü çok severek yapıyoruz. Ve Türkiye'de çocuk ürünleri alanında tasarımcı çok da yok. Yani neredeyse hiç yok. Hep yurt dışından Hep gelen Hep ithal şey ediliyor yani. ürünler. Ve biz hani yurt dışında da ilgi görüyoruz. E, Türkiye'de de Bill Store'da, Beymen'de satılıyoruz. Web üzerinden de satılıyorsunuz. Web üzerinden aslında en çok satışımız da işte petitsomething.com. ...fetish something deyince anlaşılıyor mudur? Onu okumam ee, gerekiyor. Biz paylaşacağız, paylaşacağız tamam. Tabii evet. onu farklı kılan... ...şimdi çok yeğen var, çok arkadaşın çok çocuğu var. Hani aslında çok fazla tasarım objesi değil mi? Olağanüstü şeyler var. Bunlar böyle fetiş objeleri diyorum. Çocuklar için bir şey almak şahane. Sizinkinde bir karikatür dünyasına girmiş gibi. Yani hepsi yeni karakterler, hepsi yeni bir söz söylüyor... Bir kere farklı bir tasarımcıların elinden çıktı ve bir muziplik var, bir hınzırlık var. Ee, web sitesine sevgili dinleyiciler de bakarsa orada bir mimarın elinde değdiği, hani herhangi bir tasarımcı değil, mimarlık okumuş birisinin de olduğu, o hınzırlık ee, çok keyif verici ve yaptığı şeyin sözünün olması. Bon, şeyleri konuşmadık tabii de onlar aslında bunlarla da ilişkili yani, yani senin normalde, Hani aktif olarak çeşitli ünlü ya da hani çok bilinmeyen ama pratik olarak fazlasıyla iş üreten mimarlık ofislerinin çalışmanın yanı sıra Hani arkadaş ortamlarında yemek atölyeleri düzenleyip oralarda böyle bir şeyler üretmek ya da işte bu bahsettiğin örgü ya da işte dikiş atölyeleri falan yapmak gibi şeyler aslında hep bu sonuçta belli ürünlere ya da Sonuç olarak bu real markaya devrilmiş halinde de görebildiğimiz gibi bir şeye bir şekilde niyeti hedefi olmasa bile ona devrilmiş gibi oluyor. Yani bir laf var iyi bir eylem asla e, nedensiz değildir diye. <gülüyor> yani gerçekten eğer onu keyifli bir eylem olarak yapıyorsanız o bir şekilde anlamını bir yerde buluyor. Ben hep böyle özel üstüne düşündüğüm zaman seninle alakalı hep bunu... E, ...görüyorum ama bunun yanında bir de... E, ...bir mimarlık ofisi de var şu anda... ...real olarak evet, değil mi? Evet. Yani Petit Something'in şu an çok büyük bir yükü... üzerinde ben artık... ...sadece ona <gülüyor> mırın kırın ediyorum yani... <gülüyor> ...o bir şeyler yapıyorum ama bu böyle... ...olsa daha iyi falan gibi... Ee, ama yoğun olarak Halukar diye bir mimarlık ofisi kurduk Gamza İşcanlıo'da hep böyle bir ortaklıklarım var çünkü insanlarla bir şey yapmayı yani insanlar dedim çok ayıp ama yani birileriyle <gülüyor> <gülüyor> canım, bir şey yapmayı çok seviyorum yani paylaşarak ilerlemek ...beni daha çok mutlu ediyor. Tek başıma bir şey yapmaktan keyif almıyorum. Ekip adamısın bu kötü bir yani, şeydi evet. ki? Evet. Gamze ile de... ...yani daha üç ay oldu. Halükar mimarlığı kurduk. Halükar bu arada iş demek zaten. Bu hmm. da bizim işimiz. <gülüyor> e, ve hani... ...mimarlık... Yap, ...yaparken bile çok... ...ilginç projeler geliyor. Yani herhalde bu, bu süreçle... Yani ...bugüne kadar da... E, ...tanıştığım insanlarla da ilgili olabilir. Atıyorum mesela en son bir tane taş, yarı değerli bir taşı mimaride nasıl kullanabiliriz adlı bir proje geldi mesela. İşte. Ya da böyle bir işte firma işte onlara ofis projesi yaparken belediyeyle bir problemler oldu bir şeyler. Hani ofis projesine devam etmeyin. Siz ama biz çok da memnunuz. O zaman siz bizim kurumsal kimliğimizi mi yapsanız filan. Böyle hani çok açılımlı olma durumu orada da işe yarıyor bir taraftan. Hı. Çünkü her şey kolay kanalize olabiliyorsunuz bir taraftan ama bu bu kadar da pozitif bir şey değil. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Tam onu ben, diyecektim. Ben, çok yorucu bir şey çünkü 48 saattir uyumuyorsun. Evet çok yorgunum yani çok yorulmamın dışında yani gerçekten çoğu zaman hani eğlenerek iş yapmak bir taraftan da ciddi bir e, karşı taraf tarafında karşı taraftan böyle bir e, şey durumla neden oluyor. ...sömürlüyor oluyorsunuz bazen. Evet. Yani siz zaten keyifle yapıyorsunuz... ...ve iş yapıyorsunuz Amatör gibi... Ya, evet. ...ben yani... onun formülünü buldum ya... Ee, ...şöyle diyorum artık... Yani, mimar nasıl olsa... Yani ...senle konuşuyorlar ya... Işte ...iş falan anlatılıyor... ...ya yaparsın ya nasıl olsa... Yani, ya, ...iki çizim bir resim yani sonuçta ne veriyor ki falan gibi görünüyor... ...ama sen o arada... E, ...yani... Uykundan ömründen dakikalarından yapabileceğin başka düm, tüm diğer farklı şeylerden ödünler vererek evet. onları yapıyorsun. Sonuçta götürdüğün o kadar damıtılarak incelerek ortaya çıkmış olan o ürün o görünmeyen eforun sadece e, sonucu oluyor. Onu kimse de bilmediği için. Şey olmuyor kıymetini Yani büyük mütahitlerimiz görmüyor. bile bilmiyor masadan rulolarca şeyi biliyorsunuz <gülüyor> halkın gözü önünde atıveriyorlar. Ama öğren, öğreniyor insanlar ya yani ben de bugün onu öğrendim mesela hani bu durumun içerisinde evet zorlanmalar falan var mesela bizim belki de zaten geliştirdiğimiz şey bu çoklu üretimin kendisi tüm bu problemleri aşmak için bizim geliştirdiğimiz bugüne dair bir yöntem ve birikerek ilerliyor bence yani bu sermaye birikmesiyle de falan da alakalı projelerle de alakalı. ...o yüzden hani ne olursa olsun... ...farklı şeyler üretmeye devam etmek gerekiyor bence... ...ve yani evet. sen... De ...yani ben böyle bir şey üretirken hani... ...ben hiçbir zaman hayatta tam olarak... ...ne yapmak istediğimi bilmedim... ...ama her zaman ne yapmak istemediğimi... ...çok iyi biliyorum yani yapmak istemediğim bir şeyde de... ...kesinlikle yapmamak konusunda... ...hani şeyim eminim yani... ...o biraz... ...o belirledi yolları yani yolları çizen şey o oldu... ...hani henüz çizilmiş bir yol yok... ...daha çok başındayım bir sürü şeyin ama... Ee yapmak istemediğim şeyleri yapmıyorum. Ya Hatta böyle çok garip bir şekilde yani ofis açılalı 3 ay oldu ve 2 tane işi almadık. Çok komik ama Hı -hı. yani e, böyle hiç paramız olduğu için filan da değil bu yani. Hiç paramız yok gerçekten ama e, o işleri almanın bizim için iyi olmayacağını düşünerek tamamen. Gamze de Allah'tan benim gibi. <gülüyor> yani böyle şeyler yapabilmek başka şeylere neden olacak. Buna inanarak ilerliyoruz biz de. Harika. Yolunuz, yolunuz açık olsun. Evet, geldiğin için teşekkürler Bilgi. Ben teşekkür Keyifli ederim. Muhabbet oldu. Evet, güzel devamını bekliyoruz farklı boyutlarda. Oy. Senin bahsettiğin pek çok şeyi de blogda paylaşacağız ekstra olarak. burada güzel kartlar da var. Onları da göreceksiniz blokta. Biz <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkürler. acikmimarlik.blogspot.com adresinden bu programda dinlediğiniz pek çok şeyle alakalı ekstra bilgi paylaşacağız. Bizle de görüşlerinizi paylaşırsanız seviniriz. Çok İyi günler seviniriz. Deriz. Haftaya görüşürüz. Sağol bir gecim. Bay bay.